Allahi Rabbil Alemi. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine. Ama şey kadın bilmiyor. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi icmain. Ve men tebi'ahu bi ila yevmi Amma ba'du fa'lamu eyyuhal ikhvam. Fe illa abdala hadithi kitabullah. Allah. Al-Hedi Hedi Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şevel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesif bid'at ve külle bid'atın dalale ve külle dalâletin ve sahibahâ fil nâr ve biz senedir muhtesile ile nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kan İnne rabbekum vâhidun ve inne ebâkum vâhidun ve dini dineküm vahidun ve nebiyyüküm vahidun ve la valla li arabiyyin ala acemiyin ve la acemiyin ala arabiyyin ve la ahmere ala esvede ve la esvede ala ahmere illa bit takva sadaka resulullah bi makal er kemakal Aziz ve muhterem kardeşlerim Allah-u Teala hazretlerinin selamı rahmeti, bereketi Lütfu ihsan ikramı cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet. Şu mübarek akşamda, şu mübarek mahalde sizlerle okuyup istifade etmeye, istifaze etmeye çalışacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamadan önce buyurun önce bir hepimiz...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 bakabilirler, yazabilirler. Şimdi Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte buyurmuş ki: İnne rabbeküm vahidun. Muhakkak ki sizin Rabb'iniz tektir, birdir. Bir tane hepimiz Allahu Teala Hazretlerinin kuluyuz. Rabbimiz Allahu Teala Hazretleri tek. Ve aba eküm ve eba eküm ve ebaküm Vahidün. Ama burada aba eküm olması lazım hemze olduğuna göre aba eküm vahidün. Babalarınız da birdir. Yani aba eküm diye cemi gelmiş ama hemze de var. Hemze olmasa daha iyiydi. Eba küm Adem aleyhisselam kastedilerek söylenmiş olurdu. Ama Murat yine o olmuş oluyor. Babalarınız da birdir. Babalarınız da birdir. Hepimiz, hepimiz Hazreti Adem aleyhisselamın evlatlarıyız, torunlarıyız.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 O halde ve la li arabiyyin ala acemiyin. Arap olanın acem olana üstünlüğü yoktur. Yani o Araptır. Peygamber Efendimizin kavmindendir. Filan gibi bir üstünlük bahis konusu değil. Hangi bakımdan üstünlük olduğu hadisi şerifin sonunda gelecek. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur ancak şu konuda vardır diyecek. Oraya kadar öyle bizle meraklandırarak Okumaya devam edelim. Arabın aceme üstünlüğü yoktur. Vela acemiyin ala arabiyyin. Acemin de araba üstünlüğü yoktur. Efendim bu filanca hükümden sülalesindendir. Şöyle ağadır, böyle zengindir. Bu fakirdir. Ne olursa olsun. Yani de araba üstünlüğü yok. Arabın da aceme üstünlüğü yok. Vela ahmere ala esvede. Kırmızının siyah üzerine de üstünlüğü yok. Ahmer yani yüzleri kırmızı olan kimseler. Esmet yüzleri kara olan kimseler. Mesela Afrikalı, Afrikalı insanlar umumiyetle esmer oluyorlar. Güneş çok olduğundan nesillerine intikal etmiş yüzleri esmer oluyor. Saçları kıvırcık oluyor. Kırmızının, kırmızı derininin siyah derili üzerine üstünlüğü yoktur. Vela esvede ala ahneli. Efendim, siyahın da kırmızı derili üstüne üstünlüğü yoktur.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 Kabe'nin örtüsüne yapışmış, nasıl güzel münacat ediyor, ne güzel ibareler ile, nasıl edepli bir kul olarak Rabbine, o mübarek mahalde yapışmış Kabe'nin örtüsüne, duvarına yanağını dayamış, münacat ediyor canı gönülden, efendim, Ya Rabbi, affı malgüret eyle filan gibilerden, neler söylüyorsa söylüyor, beklemiş, Esma'i. Bekledikten sonra, gittikten sonra yanına yanaşmış. Efendim demiş, siz demiş, Peygamber Efendimizin fülalesindensiniz. Üstün insanlarsınız. Yani size ne mutlu, sizin böyle bir ağlayıp, üzülecek, gam çekecek bir haliniz yok ki. Fülalesinden <gülüyor> olduğunuza göre, yani ne mutlu size, ne diye böyle üzülüp, gam çekiyorsunuz, ağlıyorsunuz, böyle efendim, şey yapıyorsunuz. Diyor ki, kimsenin kimseye faydası olmayacak ahir zamanda Efendim kıyamet gününde kimsenin kimseye faydası olmayacak ancak takva ehli olan öne geçecek Efendim anaların babaların evlatların karıların kocaların birbirlerinden çekildiği kaçtığı hak istediği bir zaman olacak diye güzel yani soy sopun fayda vermediğine dair ifadede bulunmuş öyledir Gerçekten de eğer insan takva ehli ise, Allah'ın sevdiği bir kul ise, sevdiği sıfatlara sahip ise, güzel ibadet etmesini biliyorsa, zihnini Allah'a güzel kulluğa teksif edebiliyorsa, günahlardan kendini koruyabiliyorsa ne mutlu. Takva ne demek? Günahlardan kendini sakınabilmek, korunabilmek demek. Gözünü haramdan sakınabiliyor musun? Dilini yalandan dolandandan sakınabiliyor musun? Elinle kimseye eza cefa vermemesini becerebiliyor musun? Herkes seni seviyorlar mı? Yakamı silkiliyorlar. Efendim hak mı yiyorsun yoksa kendin helalinden kazanıp başkalarına yedirip içirip sevap mı kazanıyorsun? Mesela burada da yani eğer günahlardan kaçınabiliyorsan, istersen rengin kapkar olsun. İstersen yüzün kırmızı olsun, istersen sarı ırktan ol, istersen efendim şu milletten, istersen bu milletten ol fark etmez. Fark takvadadır. Kim daha güzel güzel kulluk etmek için efendim gayret edebiliyorsa, sakın edebiliyorsa ne mutlu. Takva takva insanın bembeyaz elbisesini çamura bulamamak için. Hadi bakalım bu efendim çamurlu ser zamanda mevsimde yağmur yağarken bu bembeyaz elbiseyle olursa kadar git bakalım desek. Bir kimse gidersen mükafat var. 1 milyon lira mükafat alacaksın desek. Nasıl insan yürür sokakta? Üstüne bir şey sıçratmama. Nasıl vasıta geçerken sakınır? Nasıl itina eder? Takva da hadeta böyle bir şeydir muhterem kardeşlerim. Yani şu bizim iman elbisemizin günahlarla kirlenmemeden ahir ömrümüze kadar temiz korunarak o tarafa temiz gidebilecek ne mutlu. Allahu Teala Hazretleri bize yardımcı olsun. Bu hususta bu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 nasıl arpasını veriyorsa, nasıl bakımını yapıyorsa, nasıl nallarını efendim çaktırıyorsa, nasıl tırnaklarını tıraş ediyorsa, nasıl kaşağılıyorsa, fazla tüylerini şey yapıyorsa, bu nefse de bir tımar lazım. Ama gemi azıya aldır, azı, aldırmamak lazım. Yani şimdi atı, tabii artık bu devirde şeyler bilmez. Bu yeni kardeşlerimiz atı filan bilmezler. Eskiler bilirdi. Fazla arpası fazla gelince azgınlaşırmış, söz dinlemez olurmuş filan derler.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 bütün sene oruç tutuyor. Hayır, mekruh. Doğru değil. Savumu dehir. Doğru değil yani. Bütün sene oruç tutmak doğru değil. Ölçü ve söz dinleme esas. Bu nefisle bizim bineğimizde. Bu vücut onunla ayakta duruyor. Biz buna gıdasını vereceğiz. Ama ölçülü vereceğiz. Efendimiz ne kadar yiyeceğimizi bildirmiş. Yani aşağı yukarı sünnete uygun olarak yemek yemek nasıl olacak? Açken sofraya oturacaksın. Doymadan kalkacaksın. Ölçü bu. Daha yeme iştahın varken kalkacaksın. Veyahut midenin üçte birini yemekle dolduracaksın. Üçte birini suyla dolduracaksın. Üçte biri de bir boş kalacak. Artık öldüm, bayıldım. Bir dokma daha versen alamam. Tamam. Gıda burama geldi. Olmadı. de uygun doymamışsın demek ki. Fazla doyuyormuşsun. Uyku da. Şimdi yastıdan sonra uyudur. Ama teheccüd vaktinde kalkmak lazım. Sabah namazında uyanık olmuş olmak lazım. Yani uykunun zamanı var. Hatta bu az geliyorsa gündüz uykusunu tavsiye etmiş efendimiz. Kaylule denilen öğleden evvel uykusun tavsiye etmiş. Hele öyle yapabilsek hepimiz çok dinç oluruz. Şimdi ben bazı tanıdıklarıma falan bakıyorum. Sabah erken işe gitti. Efendim akşam geldi. Saçı başı dağılmış. Benzi sarılmış. Gözleri süzgün. Neden? E gece uykusu az oldu. Gündüz de uyumadı. Halbuki peygamber efendimiz tavsiye ediyor ki öğlenden evvel birazcık uyusun insan. Şöyle birazcık uzansın. O zaman çok dinç olur. Yani demek istiyorum ki bir kere daha döne döne söyleyeyim. En güzel Müslümanlık Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine böyle can kulağıyla dikkat edip onu aynen tutmaktır. uyu dediği yerde uyumak, ye dediği yerde yemek, yeme dediği yerde oruç tut dediği zamanda orucu tutmak, işi ona göre yapmaktır. Öyle yaparsak ne ala. Kim böyle bu tarzda hareket ederek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 Su ümmeti el cennete ve beynel şefa'a. i̇bn Malik'ten rivayet etmiş Tabarani. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Rabbim Teala ve Tebareke Tebareke ve Teala Hazretleri yani Ulu ve Yüce Rabbim beni iki iş arasında serbest bıraktı. Hangisini istersen seç diye muhayyal bıraktı beni. Peygamberine de bu işlerden en iyidir kulun el cennet. Ümmetimin yarısı cennete girsin. Buna razı mısın? Ümmetinin yarısı cennete girsin diye bunun ile beyne şefaati. Şefaat arasında beni muhayyer bıraktı. Ya Muhammed, istersen ümmetinin yarısı cennete girsin, istersen ben sana şefaat hakkı vereyim. Nasıl istersin buyurmuş. Allahu Teala Hazretleri muhayyer eylemiş.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 o günahlarından dolayı gelemiyorlar yanına diyecek. Rabbimiz bizi Havz-ı Kevser'in başında şöylece buluştursun. Nasıl ki bu akşam, bu cuma akşamında böyle camide toplanmayı nasip etti. Orada da böylece Efendimizin yanında olmayı nasip eylesin. İnne racülen dekhalel cennete ferra'a abdehu fevka derecetihi fekale ya Rabbi halde abdi fevka dereceti fekale nam cezeytuhu bi amelihi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 onun yaptığı amelle mükafatlandırdın ve cezayı tükeye bir amelike. Senin de yaptığın amelinle bu dereceyi buldun. seni de öyle mükafatlandırdın. Buradan anlıyoruz ki efendim zenginlik fakirlik, ağalık kölelik önemli değildir. Salih ameli kim daha çok işlemiş o önemlidir. Bu kul daha güzel amel işlemiş, daha ihlasla amel işlemiş, daha takva sahibi, efendim vera sahibi Efendim hayırlara daha çok koşturmuş, ötekisi az koşturmuş. O aşağıda belkisi yukarıda. Rabbimiz ömrümüzü zayi etmemeyi nasip eylesin. Her anımızı ibadet eylesin. Her anı insanın ibadet olur mu? Olabilir. Şimdi bizim arkadaşlarımızdan, hoca arkadaşlarımızdan birisi, bizim büyük hocamız rahmetullahi aleyh'in meclisine geldi, kalabalık böyle. Hocam dedi işte, Mekke, Medine-i Münevvere'de insan mescitte namaz kılarsa bin misli sevap oluyor. Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ta namaz kılarsa 100 bin misli sevap oluyor. Bunun gibi sevaplı başka işler var mıdır dedi sordu. Kurnaz, çok sevap kazanacak. Onun için soruyor tam da mütehastasını buldu diye. Hocamız da hemen evet dedi, vardır. O da, bu, nedir efendim diye sordu. Dedi ki, insan zikrede eder, kalbini zikre alıştırır kalbi zikri ile ünsiyet peydah eder, başlar çalışmaya, saat gibi tıkır tıkır tıkır tıkır Allah deme başlar. Gece, gündüz, uykuda, durakta efendim, Allah demeye Sonra bu zikir bütün vücuda yayılır. Yani insanın bütün hücreleri, bütün zerreleri Allah demeye başlar. İşte o zaman insan bir Allah dedi mi, hücreleri sayısınca Allah demiş Onun da artık sevabını yazmaya imkan yok diye. Biz de tabii onu seyredince o duyunca bu şeyi hepimiz bayıldık yani cevabın güzelliğinden. Demek ki insan zikre kendisini alıştırırsa bir hal oluyor ki kalbi daima zikre kalkışıyor bu sefer. Uykuyla uyanıklıkta hepsi zikredici oluyor. Olur mu öyle şey? Niye olmasın? Senin kalbin uyurken atmıyor mu? Tık tık tık tık tık tık, tık, tık, tık, tık atmıyor mu yani? Uyurken o da uyuyor mu? Uyumuyor. İşte onun gibi oluyor.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 şıkır şıkır şıkır şıkır efendim böyle şey gibi çalışıyor içi dışı nur olur o zaman Allah'ın Teala Hazretleri bizi böyle çok sevaplar almaya muvaffak eylesin <Gülüyor> Diğer hadis-i şerif İnne sadakata sirri tutfe gazaba rab ve inne sırata rahimi tezidu fil amr ve inna sanaai al-ma'rufi taqi masari' as-su' ve inna qala la ilaha illallah tadfa'u anka ilaha tisatan ve tis'ina babem minel bela hatta el-hamm sanekar asakir abdullah ibn Abbas radıyallahu anhdan rivayet etmiş bu hadis-i şerifi peygamber Efendimiz buyurmuş ki inna o rabb den gösterişsiz, hiç kimse anlamadan yavaşça fukaranın eline gizlice verilen sadaka, Rabb'ın gazabını söndür. Yani Allahu Teala Hazretleri kula gazap etmiş, cezalandıracak. Gazabına uğrayacak şimdi, mahvolacak ama sadaka verince gazabı söner allah Teala Hazretleri. Ama nasıl verecek? Gösteriş için değil. Al Hasan Efendi sana şu kadar sadaka veriyorum, ha bak zekatımdandır, bilmem ne bilen, öyle değil. Ne çocuk dedik, bir uğradı, bir, bir şey oldu, tekrar anlayamadım ne oldu, parayı verdi geçti, haberin yok senin, sessizce yani kimse görmeyecek bir tarzı. Böyle gizlice sadaka vermek iyidir. Eskiler buna çok dikkat ederlerdi. Yani eskilerden gece verilermiş hatta, kendisi de tanınmasın diye. O zaman sokaklarda lamba, elektrik yok, gece verirlermiş. Hadis-i Şerifler'de geçiyor geceliğin verilermiş. İstersen yanlış yere gitsin. Dün gece işte olmadık bir kimseye sadaka vermiş birisi. Olsun. O iyi niyetle verdi. Allah gene onu efendim o ece ve sevama ediyor. Demek ki kardeşlerim bir kere cömert olacağız. Kesenin ağzını imkanımız nispetinde hayra açık tutacağız. Efendim ben talebeyim. Sen de beş lira ver. Sen de daha az bir şey yap. Ben fakir bir memurum. E sen de azıcık yap. Geçenlerde anlattılar. Ben yani böylesi olsun diye söylemiyorum ama Allah'ın ne kulları var. Memurun birisi gelmiş. Demiş ki bize efendim, bilmem 12 tane mi? Bilmem 30 tane mi? Ee, onar bin liralık bono kesin demiş. Bir hayır yerine. Ee, 30 tane olsa onar bin liradan 300 bin lira. Tamam 30 tane demiş.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 ve muhakkak ki akrabaya sıla-i rahim yapmak ömrü arttırır. Şimdi bu başka hadislerde de geçti. Daha belki haftalarda da buna benzer hadis-i şerifleri okuduk. Sıla-i rahim ömrü arttırır. Arttırır mı, arttırmaz mı? Kitaplar yazmışlar. Ya ömrü Allahu Teala azizleri takdir ettiğine göre yani nasıl oluyor bu iş? Nasıl olduğunu bilmem. Peygamber Efendimiz arttırır diyor. Ben de o soru kabul ediyorum. Yani ötesine karışmıyorum. Eee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 ömrü arttır ve inna sanai el ma'ruf taki masari es su iyilik yapmak muhakkak ki iyilikler yapmak kötü akıbetten kötü ölümden insanı korur çünkü biz ecelin nerede geleceğini bilmiyoruz Allah korusun bir günah üzere gelse bir kabahat üzere gelse Allah korusun cünüp iken gelse veyahut bilmem şu kötülükteyken bu kötülükteyken gelse ne fena olur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 Yol tutturmuşken, tevbe edemeden ölüyor. Kötü ölümler var. Kötü ölümden korur iyilikler yapmak. Maruf ne demek? Maruf aklın ve şeriatin beğendiği, hoş gördüğü, tasvip ettiği şeye derler maruf. Marufu yapmak lazım. Yapmak lazım geldiği gibi emretmek lazım. Etrafına da maruf yap, marufu yap, şunu yap, bunu yap diye de hayırı emretmek lazım. Ve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 Mehtap, yuvarlak ay, dolunay olduğu zaman gündüzleri oruç tutarmış Efendimiz. Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i o oluyor. Şimdi bu ay Rebiül şey Cuma'da ahire ayı bu ayın 13'ü, 14'ü, 15'i Cumartesi, Pazar, Pazartesi. Yani yarından sonraki Cumartesi, Pazar, Pazartesi oluyor. Hadi inşallah madem duyduk, madem Efendimiz bırakmamış, madem sevabı çok, böyle tutmaya çalışalım. Mesela yani duyduğumuz şeyleri böyle kaydedelim. Hayırlı sevaplı işleri. İnne salaha zati'l beyne azam min ammet's salati ve sıyam. Hazreti Ali Efendimizden Taberani rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki iki kişinin arasını düzeltmek dargın iki kişi küsmüşler, birbirlerine yan bakıyorlar, homurdanıyorlar, kızgınlar birbirine.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 Hakkından gelmeye çalışmalı. Namaz kılıyor. Namazda tabi para yok, pul yok, bir şey yok. Kılıyor. Oruç tutuyor. Zaten diyor işte öğleyim. Nereden gideceğim lokantaya bilmem diye sabrediveririm bilmem ne filan. Başka hesap yapıyor yani. Ama arayı düzelt bakalım. İki insanın arasını düzelt. Daha mühim şeyler bunlar yani. Biliyorsunuz arayı düzeltmek deyince hatırıma geldi. Bir hadis-i şerifte de geçti ki şefaatlerin en güzeli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 اِنَّ سَلَاتَ الْمُرَابِطِ تَعْدِبُ خَمْسَ الْمِئَةِ سَلَاتٍ وَنَفَقَتُ دِينَرِ وَتْبِرْهَمِ مِنْهُ اَخْطَلُ مِنْ تِسْئِمْ مِيَةِ dinarin يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِهِ Ebu Ümame Hazretlerinden bir hadisi şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz murabıtın namazı söyleyeceğim murabıt nedir? Murabıtın kıldığı namaz Başkasının kıldığı 500 namaza muadildir. Murabıtın namazı başkasının kıldığı 500 namaza muadildir. 500 müsli yani. Söyleyeceğim murabıt nedir? Devam edelim. Ve onun dinar ve dirham infak etmesi yani altın gümüş para o zamanın paralarının adı bunlar. Yani masraf yapması, para harcaması Allah yolunda. Murabıtın masraf yapması, para harcaması Başka yollarda yani o murabıtlık yolunda değil de normal başka yollarda harcadığı dokuz yüz dinarı bedeldir. Bir tanesi. Dokuz üstü daha fazla sevap oluyor. Murabıt kimdir? Murabıt bir fedakar insandır ki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 Benim arkadaşım var İstanbul'dan diyor ki hocam diyor siz diyor, rahat Müslümansınız diyordu yani ben şeyken üniversitede okurken. Ben diyor çok kere diyor ikinci namazına dururdum. Aşağıdan babam tıngır kapıyı açtığı zaman namazı bozup seccadeyi saklardım. Çünkü babam diyor süvariydi diyor. Süvari al albayıydı diyor. Atı kamçıladığı kırbaçla beni çevire çevire döverdi diyor namaz kıldığını göreceğiz çevire çevire döver diyor. Şimdi ailelerin içine girdiğine göre küfür. Küfür iman belli değil yani. Adam şey gitmiyor. Hacca gitmiş, gitmiş. Sakal bırakmış gelmiş. Orada da söz vermiş. Rabbimizin yolunda yürüyeceğine, Peygamber Efendimiz'in sünnetine 60 küsur yaşında adam. Karısı gelir, gelmez ne bu sakal?" demiş. "Ya hacca gittim ya hanım, işte sakal bıraktım filan." Demiş, "Ya o sakal ya ben. Ya o gidecek, ya bu evden ben gideceğim. İlgisinden biri. Ben ne yapayım hocam şimdi diyor. Daha ben söz söylemeye bırakmadan etraflar <gülüyor> arkadaşlar atıldılar. Senin ne biçim erkeksin de bilmem ne de filan diye. Hepince bir şey yaptılar yani. Ama bak kadın hani mazlum şey güya zayıf, naif filan adam hacı karısı böyle. Yani işler karışmış. O halde Evimizde koruyalım diyeceğim yani evimizin içine küfür girmemesine çalışıyorum. Evimizin penceresinde kapısında bekleyelim ki şeytan ve küfür girmesin evimize. Çocuklarımızı Müslüman yetiştirelim. Çocuklarımıza dinin emirlerini öğretelim. Şey yapalım. Şimdi benim bir mühendis kardeşim var ama çok akıllı, çok böyle Amerikalarda, Avrupalarda falan bulunmuş. Hocam diyor hangi tefsir kitabına baksam beni teşmin etmiyor diyor. Yani bakıyorum diyor ayetlere bakıyorum imzalara, sati geliyor bana diyor. Halbuki diyor, kendim alim olduğum için diyor, övülmek gibi olmasın diyor. Yani ne şeyler var, ilmi hakikatler var diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor. Yazamamışlar onlar diyor. edelim dedim normal. Çünkü onlar senin gibi mühendis değil, şey değil. Normal şeyleri yazmışlar. Sen de onları yazsın. O da onları yazsın. Ama işte böyle şey yapmamız lazım. İslam'ı savunmamız lazım. Her yönden korumamız lazım. Şimdi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 Yani yazmış, yazmış, yazmış, sonunda o netice çıkartmış. Halbuki İslam kadına ne şeref getirdi, ne itibar getirdi, ne rahatlık getirdi, ne huzur getirdi. Avrupa'nın kadını mı rahat ve şerefli, Müslüman'ın kadını mı rahat ve şerefli? Yani söylenecek söz çok ama adam buna karar vermiş, Türkçe mecma yazmış, okuyucusu da var, okuyor. Binaenek diyor, İslam'la uğraşmalıyız diyor. İslam diyor, çağ dışı diyor. Atmaya çalışmalıyız diyor cemiyetimize. Bir fikir. Şimdi birisi buna ya doğru verse, o da gidecek küfür Onun için bunların böyle müdafaasını yapmamız lazım. Mühendis kardeşlerimizin, provinsör kardeşlerimizin, mesleği bilen kardeşlerimizin, sosyoloji bilenlerin, psikoloji bilenlerin, efendim çeşitli mesleklerden insanların savunması lazım İslam'ı. O da bir rabıttır. Onu savunmazsan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 onlar gittiler her fakültesinden falancadan filancadan, dindar çocukları buldular, maaş verdiler. Şu bizim zıpırlara şey yap diye. Çocuklar şey, zengin çocuğu şımarık, Aman bunlara şey olsun, İslam'ı güzel öğretsin diye. Faydası oldu. Onun için bu da bir çeşit murabıtlıktır. İslam'ı korumak hepimizin boynumuzun borcudur. Çalışalım. Yoksa bizim haberimiz olmadan bizim görmediğimiz mecmualardan, gazetelerden, resimlerden Evlatlarımızın imanı gidebilir. Eve getirmez. Gazeteyi mektepte görür. Arkadaşının elinde görür. Onlar birbirlerine gösterirler. Bilmez misiniz ki? Parası benden demez mi? Hadi gel bu akşam birkaç kader içelim. Param yok. Parası benden. Aşk olsun ya. Yani lafımı olur? Gel ben ısmar diyorum sana de. Ne şerre çekecek mi? Yap bir sigara der. Ya be, bilmem ne. işte bilmem ne. ettim bıraktım filan. ''Canım bırak şimdi bir tanecik yakıver.'' De. Yani üstüne lazım mı bu adam işte hazır bir sigaradan vazgeçmiş? Yok illa zorlar. Onun için illa mesela ben askerlikte de biliyorum. Hoca tanınmış mesela filanca. Sofu tanınmış. Illa müstehcen resmi götürüp ona göstermeye çalışırlar. Hoca bak şu resme. Alay ediyor yani bir çeşit. illa ona baktıracak şey yapacak. O biraz zayıf davranırsa tamam. Ondan sonra da alay ederler. Hocaya bak, nasıl bakıyor filan Hoca dediği yani bir dini mezhepten filan mezun bir kimse, imam filan kimseyi. Böyle şey yapmaya çalışırlar yani. Onun için aman bu küfre dikkat edin. Evlere giriyor şimdi. Hudut filan tanımıyor. Hudutları çoktan geçti. Evlere giriyor. Göz göğüse, göğüs göğüse bir çarpışma var ki. İman ve küfür çarpışması. İnsan sabah Müslüman olarak kalkar. Akşama kafir oluyor. Akşama... Efendim Müslüman olarak ermiştir sabaha kafir olabilir Allah etmesin. Allah bizi mümin olarak yarattı. Mümin olarak iman sahibi olarak iman yekfir, yekfir ve kainetle ahirete geçişlerden eğleştik. İnne ta'am al wahidi yakfi yakfi isne. İnne ta'am al wahidi ve inna ta'am al ihneyni yakfi ve anh.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 Ben yani dört kişiye göre hazırlanmıştım da bak o da iki tane de misafir takmış, getirmiş. Şimdi benim efendim misafir takımım bu kadar değil. Altı kişilik takımım var, sekiz kişi geldi benim halim ne olacak? Ya korkma. Bir, ta, bir tane tabak çıkar, beraberce yerler su yesinler. Aman bu niye bu kadar misafir getirdin eve? Hanım çatıyor. Ben daha öyle yemeği yapmamıştım da şimdi bu misafir çıkar. çıkar? Kanalım ya, peynir, zeytin çıkartırım, peynir çıkartırım. Ekmeği somunu bölerim, tuzu ekmeğe getiririm. Domatesi keserim ortasından.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 bunu küçükken böyle büyüklerimden kulaktan duymuştum. Bir kitapta okumadım ama hoşuma giderdi yani. Girmiş bir bakmış köşede bir sofa duruyor şöyle. Sofaya şöyle bir bakmış, bir düşünmüş Hazreti Ömer. Allah'ın sevgili kulu. O da kılıcını getirmiş, sofanın yanına dayamış duvara, belinden çözmüş askısından. Kılıcı oraya dayamış, oturmuş sofraya. İsteyen kadın bir basit yemek getirmiş. Kaşıklamış, yemiş onu.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 pat pat biraz vuracaktı demek sağına soluna. Yani buradan şu kayda çıkıyor ki ne varsa onu koyacaksın ne ondan özür dileyeceksin. Çünkü Allah o kadar vermiş onu çıkartıyorsun. Ne de gelen canım bu bana layık mıydı? Daha çok yapmak lazım gelmez miydi? Demeyecek yani. Peygamber Efendimiz diyor ki bana bir deve paçasına çağırsalar beni gelirim. Deve paçası nedir? Suyun içine devenin şeyi, paçası konmuş, kaynamış cam bursu, işte yani ona bile çağırılsa şafi, sirke koymuş bir keresinde birisi önüne, sirkeye banmış yemiş, banmış yemiş, sirke ne iyi gıdadır, sirke ne iyi gıdadır demiş peygamber, teselli ediyor yani ev sahibi. Onun üzerine zenginin birisi çağırmış, o da sirke koymuş, yoo demiş, sana göre değil, ona göre. Sirke, ona göre. Sen tabi kendi mertebene göre yapacaksın. Sayfanın sonucu hadisini veriyoruz. İki iki tane daha hadis varmış. Bir tane okuyverelim. İnde Taybet'te elmediinedür. Ve ma nakabun min antabiha illa alayhi melekul shaheru seykahu la yedkhulaha ettecar. Temim Eddari Taberani rivayet etmiş. Ravisi Temim Eddari buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Taybe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 Oraya deccal asla giremez. Medine-i Münevvere'ye deccal giremez. Deccal giremez. Sonuncu hadisi bir de okuyiverelim. Deccalı biliyorsunuz. Medine'nin mahfuz olduğuna alamet yani Peygamber Efendimiz şehri olduğu için oraya deccal giremeyecek. Melekler koruyor orayı. İnne adde devecil cennete adedü ayil Kur'an. Hemen دخل cennete. من kara قرأ <gülüyor> القرآن لم يكن Hazreti Ayşe validemizden bu sonuncu hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennetin derecelerinin miktarı Kur'an ayetleri kadardır. Kur'an ayetleri ne kadarsa cennette o kadar derece vardır. Kim Kur'an-ı Kerim'i tam biliyor ve okuyorsa onun üstüne kimse olmaz cennette. Yani her bir okuduğu, bildiği, amel ettiği ayetten dolayı bir derece alır, bir derece alır, bir derece alır. Böylece cennetin en yüksek derecesine ehli Kur'an Nail olur, Rabbimiz bizi ehli Kur'an eylesin, Kur'an cürt keselerinde eskimesin, Kur'an-ı Kerim okuta okuta eskitelim yıpratalım yenisini alalım. Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in okunmasını yaptığımız gibi manasını da anlamayı nasip eylesin, Muce de amel etmeyi nasip eylesin, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine de cümlemizi nail eylesin. Kur'an-ı Kerim' de allah Teala Hazretleri cennette, ehli cennette kendisi okuyacak. Onu dinlemeyi bizlere Rabbimiz nasip etsin. Bi hürmeti Es-Sura'tü'l-Fatiha. El-ilâhu illallâh. Yâ Allâh. es Lâ ilâhe illallâh. Yâ Allâh.